Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Bir foto müze programında daha birlikteyiz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 Ee, şimdi size ulaşmış malzemeye genel olarak baktığımızda kabaca kartpostallar ve fotokartlardan oluştuğunu ve tümünün de 1915 ve 16 yılları arasında postaya verildiğini söyleyebiliriz. Nasıl oluyor da bir asır öncesinin e, bu birikimi sizi buluyor? Şimdi bu konu beni de çok heyecanlandırıyor ve ilk Harika. defa da burada.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 yani biz de işte ha, öyle yani. bir daha küçük sınıflar, büyüklere abla diyor şeyi vardı eskiden. Şimdi Eksan. var mı bilmiyorum. Ee, biz yıllar önce e, yine onunla fotoğraflar sebebiyle e, ve anıları sebebiyle görüşmüştük. Ben Damdösyon'la ilgili bir kitap yazıyordum. E, o zaman tanıştık. Sonra da ilişkimiz devam etti. E, bana zaman zaman... E,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 Evet. Neden onda birikiyor bunlara da gireceğiz çok evet. çok heyecanlı ee, ben paylaşımınızı okuduğumda çok yorumlar değişik yorumlar vardı bunlara da girelim bunlar çünkü bizim de endişelerimizi yansıtan şeylerdi bizim de duygularımızı ve düşüncelerimizi yansıtan şeylerdi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 Tabi dinleyicilerimize hemen şunu da açıklamak istiyorum. Fotokart, kartpostal büyüklüğündeki e, fotoğraflardır. Ama e, kartpostal gibi gönderilmek üzere hazırlanırlar. E, aynı kartpostal gibi açık bir şekilde zarfsız da olabilir ki o zamanlar da zarfsızdı. Gönderilir hatta bazen e, görseller, fotoğraflar.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 arkeolojik bir kazı gibi yavaş yavaş toprağı kaldırmaya başladık. Bu yazılardan ilk etapta neler öğrenebiliriz? Adresler mesela en başta bunlarla ilgili bir gruplama yapabiliyor muyuz? Adreslerin çoğu yurt dışından, daha doğrusu kartların çok büyük bir kısmı yurt dışından buraya gönderilmiş. Hı hı. Şimdi tabii savaş yılları olduğu için, yani tarih yazıyor hepsinde tabii 15-16...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 Onlar da teslim olmamış. Belki sahipleri gelip almamış da olabilir onları. <Gülüyor> Postrestant da öyle kalmıştır. Ama bunlar çok azınlık yani çok büyük bir kısmı. Yurt dışından gelip gidemem, yani işte sahibine ulaşamam. ulaşamamış olanlar. Adresler buradaki adresler de tabii İstanbul çok var. Hatta iki tanesi benim sokağımdan yani yaşadığım hmm, sokaktan. Gerçekten. O ayrıca böyle bir duygulandırdı yani ilk gördüğümde. İstanbul var ama bununla sınırı değil Halep var İzmir çok var İzmir'e gönderilmiş hı hı. hatta Ankara'da vardı galiba çok farklı yerlere gönderilmiş ve gidememiş yani kaderleri bir postanede Kalma. bir arada kalmak olmuş bu kartların böyle ortak bir de çıkartamıyoruz sebep değil mi ortaya?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 Şimdi haliyle 1915-16 olunca o dönemin bütün savaşla ilgili sorunlarını bir gözden geçirdim. Yani mesela Ermeni katliamları acaba bir etken olmuş mudur diye. Fakat sadece bu değil mesela çünkü hmm. Almanlarınki de var hatta daha fazla var.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 Büyük, ...büyük bir şeyle, heyecan ve duyguyla bir sene içinde ancak belki ortaya çıkacak yani. Bir... Tabii. Hı hı. Çok derin bir araştırmaya ihtiyaç duyuyor. Bir de hani bunu nasıl bir zemine oturtacaksınız, nasıl bir sunum gerekecek... ...yani bunlar nasıl tekrar toplumla buluşacak bunları gene ayrıca konuşacağız...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 ...inisiyatifi memurların ya da evet. postane'nin belki evet. daha çok veriye muhtaç. Bakalım ne çıkacak evet. altından. Yani belki şuda olabilir. Şimdi postalar düzen çalışmadığı için evet. gidememiş bazı e, kartlar da olabilir burada. Yani mesela Adana'ya gönderilememiş çok ve sonra da kalmış. Evet, o dönemde çok aksadı çünkü 1914'te bildiğim kadarıyla yabancı postaneler kapatılıyor ama. Tam bir kaos yaşanıyor yani ne yapılacağı bilinmiyor memur Hı -hı. yok ee, erkekler askere alınıyor bir kısmı galiba kadınlar çalışıyor bildiğim kadarıyla Hı -hı. posta memuriyetlerinde. Evet, evet. Ee, zamana ihtiyacımız var bakanın altından <gülüyor> ne çıkacak. Şimdi tarih olarak 1915-16 olduğu için tabi çok kritik bir dönem bahsettiğimiz gibi sancılı bir dönem. Ee, yani bunun çok duygusal bir yanı da var ee, yazılarda buna yansıyan şeyler var mı ee, yani var. <gülüyor> var. Ay, çok Hayır, bir şey var bir tanesinde bir tanesinde bir şey e, o da fotokart bir, hmm. de bir portre onu dün aradım bulamadım size getirmek istiyordum aslında üzerinde e, şöyle bir şey yazıyor bu sana gönderdiğim son fotoğraf hmm. e, işte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 <gülüyor> Bayağı bir tesadüf olurdu roman ve sinema tadında ee, ama tabi sancalı çok üzücü çok, çok. Ee, tabi ben fotokartlar benim hep çok dikkatimi çeken kısım fotoğrafla da ilgili olduğum için bunlar içinde e, fotoğrafhane damgası olan var mı? Yerli özellikle fotoğrafhanelere ait olanlar Yok. var mı? Yani hmm. buradan gönderilmiş fotokartlar var. Demek ki burada yapılmış ama fotoğrafhane damgası görmedim yani. Bir hmm. de şu da olabilir. E, bazen e, bizdeki fotokartlar da yani siz daha iyi bilirsiniz. E, fotoğrafları kart haline getirmek için yurt dışında da yaptırıyorlardı. Mesela Viyana'ya öyle trenle gönderip yaptırıp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 Herhangi bir eser yaratıldıktan 70 sene sonra şey yaratıcısının vefatından 70 sene sonra artık kamuya ait. Yani herkes kullanabilir. Şimdi e, buradakilerin de bir kısmının zaten telifi o şekilde dolmuştur. Ama ne şimdi yıldır? ben işim bu kısmında değilim. Ben yani o telif meselesine değilim. Ama şu meseledeyim bunları geri vermeli miyim gerçekten? Bu bana mı düşer? Yapmalı mıyım? Hiç ortaya çıkarmamalı mıyım? Kafamdan geçenler bunlardı.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 Ve onları nasıl tespit edeceğiz? Bu da başka bir soru. Tabii bu koleksiyonun en güçlü yanı nedir? 1915-16 yılına ait. Tek bir postan neden hepsi orada buluşuyor ve bir şekilde alıkonuluyor. Yani bu üç sebep.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 Attığı ki evet. bir şekilde de o sebeple geliyor bize. Attığı o fotoğraflara ben sahip çıkıyorum, para veriyorum ve gözüm gibi bakıyorum. Onlar kötü bir platformda sunulmuyor. Tam tersine bir bağlamda sunuluyor. Ama elbette ki özel durumları var. Yani hmm. sizinki bu benimkilerden tek tek alınmış toplanmış e, kolesiyo koleksiyonlara göre parçaları göre biraz daha özel bir anlamı var. Çünkü hikayesini biliyoruz. Hikayesini biliyoruz ve dediğiniz gibi zor bir konu. Belki de burada şunu yapmak lazım. Ben almak ister miydim? Bana ulaşsın ister miydim? Belki bu soruyla bu cevapları getirmek i̇şte, lazım. Bu evet bana sorarsanız mesela ben hayatımın her döneminde bu soruya evet ya da hayır demezdim. Yani hayatımın hangi noktasında olduğuma bağlı olarak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 olduğunda eğer e, tesadüflere inanıyorsak o malzemeler ulaşmak istediği kişiye kendiliğinden ulaşsın diyelim ne diyelim? Evet isteyen ulaşsın. <gülüyor> Ama e, çok güzel bir şekilde onları değerlendireceğinizi biliyorum. İyi ki sizin Teşekkür elinize de. geçti ve heyecanla e, bu sürecin sonuçlarını da görmek istiyorum. Geldiğiniz için minnettarım. Çok evet. çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. Ben minnettarım. Bu ha. konuda konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Harika. Tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkürlerle. Teşekkür ederim.